Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin Enbiya Yıldırım, genç arkadaşlarımla, dinamik kardeşlerimle birlikte Hazreti Peygamber Serhatü Vesselam Efendimiz'i sizlere anlatmaya, onun hadisleri ve sünneti etrafında elimizden geldiği kadarıyla sizlere bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Tabii biz bu yayınları Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkezi Kütüphanesi'nden yapıyoruz. Bu bilgiyi de biz bugüne kadar sizlere sunmakta esasında biraz gecikmiş olduk. O bilgiyi de verelim. Bu arada buranın müdürü olan Nurettin Midilli hocamızı da saygı ve sevgiyle selamlayalım. Kıymetli seyirciler biz sizlere bugün hadis imamları deyince hadis imamlarının imamı, imamların imamı, büyük imam, büyük müştehit, büyük bilgin, büyük fakir İmam Buhari Hazretleri'ni sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii biz, malum oldu artık sizlere, dememe de gerek yok kalk bakayım yerimden, git. Safaya biz dersimizin başlığını her program başında yazdırıyoruz. Ama bugünkü başlığımız biraz çarpıcı olacak, biraz sert olacak. Ama program içeriğini dinledikten sonra bu başlığı vermemizin oldukça yerinde olduğu kanaatine sahip olacağınızı düşünüyorum. İnşallah benimle aynı fikre katılırsınız, kapılırsınız. Başlığımız safa, Buhari düşmanlığı, İslam düşmanlığıdır. Şimdi diyeceksiniz ki, hoca bu kadar sert başlık olur mu? Ya ben bir hadisçi olarak, İmam Buhari'nin dindeki yerini anlatmak için bundan daha uygun bir ifade bulamadım. Aziz kardeşlerim, çünkü İmam Buhari, hadis kitapları deyince insanların zihin dünyasına gelen ilk kitaptır, onun kitabı ve hadisçiler dendiğinde de ilk zihin dünyamızda gelen şahsiyet İmam Buhari'dir. Yani şöyle bir durum var esasında, İmam Buhari'nin şahsiyeti, kişiliği ve yazmış olduğu Sahih adlı hadis kitabı, esasında bütün hadisçileri ve onların kitaplarını temsil eden bir kişilik haline, bir kitap haline gelmiştir eseri. Dolayısıyla İmam Buhari demek, onun düşmanlığı demek esasında sadece İmam Buhari düşmanlığı değil, İmam Müslüm düşmanlığı, Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan nakledildiğin hadislere düşmanlık, sünnetlerine düşmanlık demektir sonuç itibarıyla. Dolayısıyla bu başlık çok yerinde bir başlıktır diye düşünüyorum Safa. Sen de aynı kanaatte misin? Aynı müdür hocam. Evet. Buyur. Aziz kardeşlerim, şimdi biz İmam Buhari'den bahsedeceğiz. Önce İmam Buhari'nin soyundan, kökeninden, nerede doğup büyüdüğünden sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şöyle ilginç bir bilgiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade edelim. İmam Buhari'nin dedesinin dedesi Mecusiydi. Evet az kardeşlerim. Yani soy itibarıyla İmam Buhari Hazretleri bir Müslüman aileden gelen bir insan hat, değil. Hat, hat, Ama içinde Berdizbeh diye bir ifade var. Evet. Bravo. Bu dedesinin dedesinin oğlu Mughire arkadaşlar Buhara valisi Cufeli Yeman vasıtasıyla İslam'ı kabul ediyor Muhiire, Bu dedesinin dedesinin oğlu Mughire Buhara valisi Yeman vasıtasıyla İslam'ı kabul ediyor Müslüman oluyor. Şimdi onun eliyle Müslüman olduğu için de İmam Buhari'nin soykütüğü yazılırken Cufi, Cufi. yazılıyor. Yani esasında aziz seyirciler cuuflu falan değil İmam Buhari Hazretleri ama Yamanlı o vali, Buhara valisi vesilesiyle o büyük dedesi Müslüman olduğu için İslam'ı kabul ettiği için o da artık onun soy listesine eklenmiş durumda. Dolayısıyla İmam Buhari'nin soyadını yazarken el cuufi ifadesini görürsek anlayacağımız şey nedir? Müslümandı hocam, dedesi Müslümandı. Oğlum zaten <gülüyor> Müslüman da. <gülüyor> neyi kastediyoruz orada biz? Müslüman eden valiyi kastediyoruz. Ya ona nispetle ne yapıyoruz? İmam Buhari'yi Cufi diye nispetliyoruz. Evet arkadaşlar, İmam Buhari'nin hayatıyla ilgili iki temel şey söyleyeceğim, bunun üzerinden çok konuşacağız. Bir, İmam Buhari 194 yılında dünyaya Doğrudur. geliyor, doğuyor. İki, 62 yıl yaşıyor. Bu iki bilgiyi lütfen unutmayalım. 194 yılında doğuyor, 62 yıl yaşıyor. Hatta ben e, okumalarım sırasında benim dikkatimi çekmiştir. Yani bu eski dönemlerdeki bilginler öyle çok uzun yani 70-80 yıl yaşayanlar az. Yani ortalama ömürlerine baktığımız zaman hep 70-60 arasıdır yani genellikle İslam bilginleri hayatları sürdükleri ömür bu şekildedir. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim nerede doğdu diye soracak olursanız Bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde, Buhara denilen şehirde İmam Buhari Hazretleri doğmuştur. Kabride bilinmektedir. İmam Buhari'nin tabii bizim gönül dünyamızda, özellikle benim gönül dünyamda da çok farklı bir yeri var. Ben ilahiyatı bildiğiniz gibi Bursa'da okudum, Bursa ilahiyatı okudum. Bizim evimiz, aziz kardeşlerim, Yeşil Cami ile Emir Sultan Camisi'nin tam böyle kesiştiği bir yerdeydi. Evde kaldığımız Doktor Mehmet, Fatih, Özerol kardeşimle birlikte biz mevsimine göre sabah namazından önce veya sabah namazından önce evimizde öğrenci evindeyken hiç kimse bizi zorlamadan Buhari-i Buhari okuduk. <gülüyor> Hatta altını çizdiğim ibareler böyle renkli kalemlerle hep durmaktadır evimdeki Buhari-İstanbul baskısı. Benim yerim gönlümde böyle çok farklı orijinal anlatamayacağım <gülüyor> bir duygusal boyutu da İmam Buhari'nin vardır. Aziz kardeşlerim İmam Buhari'nin tabi hayatı esasında çirli bir hayat. Küçük yaşta babasını kaybediyor İmam Buhari. Şimdi buna baktığımız zaman İmam Buhari'nin nasıl yetiştiğini, nasıl büyük bir insan olduğunu yani onu besleyen zorlukları da gördüğümüz zaman az seyirciler o zaman İmam Buhari'nin bu büyüklüğünü azametini daha iyi anlayabiliriz. Şimdi hani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı biz anlamaya çalışırken diyoruz ki bir taraftan yetim diğer taraftan Öksüz. Öksüz. Ama babasız ve annesiz yetişmesine rağmen ki açıdan Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında en küçük bir fire yok. Doğru mu? Evet. Doğru. Ve buna rağmen o kadar güzel bir hayat ortaya sürmüş koymuş ki Peygamber Aleyhisselam'ı hiçbir şey etkilenmeden ve Allah Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bizim önümüze rehber olarak örnek olarak koymuştur. Dolayısıyla zorluklarla yetişmiş, babasını kaybetmiş olan bir insanın bizim başımızın tacı olan büyük bir imam haline gelmesi hakikaten en azından vefalı bir bakış asıyla her türlü takdiri hak etmektedir. Bunu öncelikle ifade edelim. Şimdi İmam Buhari ne yapıyor az kardeşlerim? Yapmış olduğu şey şu, babasını kaybedince anası hem babasının hem işte anneli görevini üstlenmek suretiyle İmam buhari himayesi altına alıyor. Ama onu sahipsiz bırakmıyor. Annesi de gerçekten çok şuurlu idrakli bir kadınmış ki, Anasının himayesinde rifayı, oralardaki medreselerde eğitime başlıyor İmam Buhari. İslam ilimlerdeki usul şudur Az seyirciler. Önce alet ilimleri dediğimiz, Arapça, sarf, naif dediğimiz o temel altyapıyı, belagattır, şudur, budur. Bunları oluşturan, temel altyapıyı sağlayan ilimleri okuyorsunuz. Tabi İslam ilimlerle meşru olan insanlar o dönemlerde böyleydi arkadaşlar. Bunların hepsi aynı zamanda bir şey daha yapıyorlar. Nedir o? Bakayım bilebilecek misin? Kur'an hafızlığı hocam? Bir şey daha yapıyorlar hep hafız. İmam Suyuti mesela diyor ki uslu muhadara diye bir kitap var. O kitapta 6 yaşındayken hafızlığını yaptığını söylüyor. Yani az seyirciler şöyle bir şey söyleyelim. İslam ilimlerle meşhur olan o klasik dönem bilgilerin hepsi istisnalılar illa olmakla birlikte Şair hafız. Sezai Karakocu'nun bir sözü var. İstisnalılar kaideyi bozmaz ama dengeyi bozar. Şimdi Baktığımız zaman İslam alimlerinin büyük kısmının hafız olduğunu aziz kardeşlerim görüyoruz. İmam Buhari'yi de bu kategoriye koyuyoruz. Şimdi 16 yaşına kadar İmam Buhari bir taraftan az önce ifade ettiğim bu temel altyapıyı oluşturan İslam ilimlerini elde etmeye çalışırken yaşamış olduğu coğrafyada da aziz kardeşlerim Hanefi mezhebi, Ehli Re'y mezhebi dediğimiz mezhep ağırlıklı mezhep olduğu için de bu ilimlerdeki mütebahir dediğimiz derinlikli olan hocalardan da eğitimlerini alıyor. Dolayısıyla hem Arapça açısından, Arapça temel İslam ilimleri açısından hem de fıkıh açısından İmam Buhari belli bir seviyeye geliyor. 16 yaşına gelince aziz kardeşlerim artık bütün klasik dönem hadisçilerin yaptığı bir şey yapıyor. Ders meyhen başlıyor hocam. Ruhle. Oğlum bir Ruhle. ondan sonra. Evet, rühleye başlıyor. Rühle ne demek? Yolculuk. Yolculuk. Hatta Araplar günümüze rühle, rahıla gitmek demek, öteki tarafa giden, yani ölen insanlar için de ne kelimesi kullanıyorlar? Er Rahil, göçmüş, giden, öteki tarafa göçmüş olan insan anlamında. Ama Arapça <gülüyor> itibariyle yolculuğa çıkmak, gitmek demek. İmam Buhari, değerli seyirciler, 16 yaşına kadar Alt yapıyı sağlam bir şekilde tabi çok zeki bir insan oluşturduktan sonra annesi ve erkek kardeşiyle birlikte çok ilginçtir bu yolculuğu yalnız. Hacca gidiyorlar. Hacca gidiyorlar. hacı bitirdikten sonra anasına babasına diyor ki size anasına abisine kardeşine diyor ki size Eyvallah. hayırlı yolculuklar. Size hayırlı yolculuklar ben burada kalıyorum. Ben burada kalıyorum, Mekke'de kalıyor İmam Buhari Ondan sonra ne yapmaya çalışıyor, oradan yapmaya çalıştığı şey şu Hocam bir soru sorabilir miyim? Bu bir şunu hocam. tamamlayayım ondan sonra sorarsın inşallah Burada yapmaya çalıştığı şey Oradaki hocalardan istifade etmeye çalışmak Ama ilginç bir şey söyleyeyim size İmam Buhari'nin arkadaşlar Kaç yıl yaşamıştı? 62 Bakayım dikkatli dinliyor musunuz? Evet İmam Buhari'nin değerli seyirciler hayatının 40 yılı yolculuklarla alan geçiyor. Bu şu anlama gelmesi yani Bağdat'a gitti, oradan Basra'ya geçti, Basra'dan Kahire'ye geldi. Sürekli böyle gezmek değil. Hayır. Kast etmiş olduğum şey ihtiyaç duyduğu anda 40 yılı kapsayan bir yolculuklar süresi var. İmam Buhari'ne sana söz vereceğim. Şimdi öyle ki mesela Bağdat'a 8 kere geliyor. Yani bu aziz seyirciler şunu söylemek istiyorum. Bağdat'a 8 kere geliyor. Bu bizim rivayetlerden tespit edebildiğimiz. Ya bizim işte falan tarihte gitti falan hocayla görüşü. Tespit edebildiğimiz nedir burada? Tespit edebildiğimiz budur. Bu o sayıyı sınırlandırmak anlamına gelmesin. Mesela yine rivayetlerde şöyle geçiyor. Basra'ya 4 kere gittiği geçiyor. Ama ben mantıken kendim enbi olarak şöyle düşünüyorum. Bağdat'a diyorum 8 kere gittiyse. Ben Basra'ya gittiğini dört kere tespit edebiliyorum ama herhalde Bağdat'a giden, Basra'da oraya yakındır, oraya da geçmiştir diye mantıken düşünüyorum. Bir de şunu da düşünüyorum. Bizim kaynaklarımızda seyirciler ismi belirtilmeyen başka yerlere de büyük ihtimalle gitmiştir. Yani mesela bizim kaynaklarımızda zikredilen yerler nedir? Mekke, Medine, Mısır, Şam, Bağdat, Küfe gibi, Basra gibi temel büyük şehirler, yerleşim yerleri, ilim merkezleri zikrediliyor ama hiç endişeniz şüpheniz olmasın, bu güzergah üzerinde bulunan diğer ilim merkezleriyle bizim kaynaklarda zikredilmeyen diğer ilim meclislerine de, şehirlerine de mutlaka İmam Buhari gitmiştir. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmamız icap eder. Tabi İmam Buhari bu yolculuklarda, biz ne demiştik bir önceki programda hatırlayalım. Üçüncü asır neydi? Altın Altınça Altın çağı idi. Hades İnmi'nin idi bir çağ, altın çağ olunca o altınlığı oluşturan da altın adamlar var, altın bilginler var. İşte baktığımız zaman İmam Buhari mesela Bağdat'a gittiğinde Ahmet bin Hambeli bunun yanında bizim Darimi dediğimiz, Süneni olan, i̇bn Ebi Şeybe dediğimiz, Musannefi olan, o dönemin aziz seyirciler en önde gelen alimlerini de ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Bu çok önemli. İmam Buhari kendisi büyük bir şahsiyet olduğu gibi kendisini yetiştiren, besleyen, Alimler de büyük insanlar, hep büyük insanlardan ders almış. Yani büyük insanlardan ders alanla yani bizim okyanus dediğimiz El-Bahrul Muhit dediğimiz geniş her şeyi kuşatan alimlerle ders yapmak ile bizim gibi insanlarla ders yapmak elbette ki aynı değildir. Evet, kendisinden tabi binlerce insan yetiştiriyor İmam Buhari'ye. O da büyük insanları yetiştiriyor. Mesela iki tane isim söyleyelim, birincisi İmam Müslim, İkincisi Tirmizi. Benim ders anlatmama gerek yok. Sen gel anlat. Evet. Estağfurullah. Yani bilmen güzel bir şey. Hoşuma gitti. Evet. Öğrenciler iki öne çıkanı kim? İmam Müslim ile İmam Tirmizidir. Aziz seyirciler bakın hocaları Ahmet bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, Darimi diyorum ben size. Öğrencileri Tirmizi, Müslim diyorum. Yani şöyle bir İmam Buhari'yi ortasına koyduğunuz zaman etrafında hocalar olarak arka tarafta öğrenciler olarak nasıl bir kitle elemilerde bulunmuş? Altın çağıki altın silsile. Altın çağın altın silsilesi. Gerçekten sor, bu şekilde. Sana söz vereceğim Hasan. Sor, evet. Sor, mesela dedik yani e, Ahmet bin Hamber ve Daremi İmam Hüseyin, Buhari ve Müslim'in evet. hocasıdır dedik. Evet. Şimdi hocam e, bu temel altın Kim kitap... kimin amcası bir daha söyle. Amcası değil hocam hocası. <gülüyor> Ee, evet. Ahmet bin Hanbel ve e, Daremi, Buhari'nin e, hocası. Tabii ki, evet. Biz temel altı kitabı saydık. Peki hocam, hocasının neden yok da kendisi var bu altı kitabın içerisinde? Boynu kulağa geçmişti. Işte. <gülüyor> evet. Şu var. Şimdi diyelim ki siz benden ders alıyorsunuz. Değil mi? Evet. Şimdi hepiniz aynı seviyede mi oluyorsunuz? Biriniz ne yapıyor? Bir adam öne geçiyor. Biriniz <gülüyor> Geri kalıyor, <gülüyor> mesela yani evet. Dolayısıyla her öğrenci aynı değil, e, tabii öğrenciler içerisinde de bir kısmı hakikaten gerçekten hocalarını geçmiş oluyor. E, dolayısıyla ne yapılıyor? Yapılan şey şudur esasında, yani İmam da Darimi Hazretlerine bir tahkir vs. orada söz konusu değil ama Kitap hadisleri alırken uygulamış olduğu kriterler ile ümmetin bunlara olan teveccühü, hepsi etken olan unsurlar, bir önceki programda bunlardan bahsettik. Hepsi bir araya geldiği zaman, sonuçta ortaya böyle bir sonuç çıkıyor ama biz her zaman şunu diyoruz, İmam Dârimi'nin yeri neresi? İmam Dârimi'nin yeri burası, İbn-i yeri burasıdır arkadaşlar kafamızda saçta kalmadı, evet kele vuruyoruz, evet durum budur. Sen sorunu sorabilirsin şimdi Hasan, evet. Hocam şimdi malumunuz Hüseyin. üzere... Hüseyin. oğlum sen... Hüseyin evet. Şimdi ben az seyirciler, Hasan'la Hüseyin yan yana otursun dedim. İkisine takılırım diye öyle oldu. Evet. İsimler bu sefer gidip geliyor. Evet. Evet. Hocam şimdi malumunuz üzere Buhari e, Rıhleleri ile e, meşhur bir alim. E, bu ilmi yolculukların yani Rıhleleri'nin büyük bir kısmını da e, çöl, çöllerde yapıyor. Şimdi bu çöl iklimi de e, sabah çok, e, gündüzü çok sıcak, akşamı çok soğuk geçiyor. Hani bu şartlar gözü, göz önünde bulundurduğu zaman Buhari bu yolculukları nasıl ve neyle yapıyordu? Şimdi biz İmam Buhari'yi bu kadar baş tacı yaparken ne yapıyoruz? Bizim bu yaklaşımımızın biraz duygusal boyut olmakla birlikte ortaya koymuş olduğu bu çileyi de göz önünde bulunduruyoruz. Abdülbaki hatırlarsın biz bir programda İmam Buhari'nin yapmış olduğu bir yolculuğun kilometre dökümünü vermiştik. Ortaya ne çıkmıştı? 14 bin 14 bin. Biraz sessiz söyle. 14 bin. 14 kilo. bin. Aziz seyirciler biz şimdi İmam Buhari'nin elimizdeki kaynaklardan yararlanmak suretiyle Buhari'dan yola çıkarak İran üzerinden işte Şam, Bağdat, oradan Mısır, Medine, Mekke, işte Basra, Bağdat bunların hepsini hesap etmek suretiyle yapmış olduğu yolculuğu hesap ettik. Tam 14 bin kilometre yapıyor. 14 bin kilometre yapıyor. Şimdi bu biz şimdi bu 14 bin kilometre sizlere deyince rakam biraz fazla fazla ama bunu zihin dünyamızda hakikaten canlandırmakta zorlanıyoruz. Şöyle ki yani yaşamış olduğumuz dönemde uçağa atlarsın gidersin 14 bin kilometre yaparım dersin. Ama İmam Buhari'nin dönemine gittiğimiz zaman aziz kardeşlerim İmam Buhari bu yolculuğu bir deve yeri geldiği zaman at ve çoğunlukta da yaya yaya. Yani bu insanın bu yolculukları yapmasın arka planda yatan sebep neydi? Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. İmam Buhari'nin derdi neydi? Rızai rahi derdi. Eyüp neydi derdi? Rızai bari. İmam Buhari'nin tek bir derdi vardı burada. Neydi? Rızai bari dedik. Yani İlahi. İmam Buhari'nin bu yolculuklar sonucunda bir dünyevi bir şeyler elde ederek cebini doldurma, şişirme amacı kesinlikle söz konusu Değil. değildir. İşte bunlara baktığı zaman insan. Hani ilmi olarak ortaya bir şey koyan insana, ha hani normalde bir şey yapan, işin çilesini çeken şu anda biz bir virüs dönemindeyiz değil mi? Bu virüsle ilgili ilaç üreten, ilacı keşfeden, insanlar aşı üreten insanlara karşı ne yapıyoruz? Dini dili ne olursa olsun bir saygı besliyoruz. Ortaya bir emek koymuştur. insanlığa faydalı olmuştur diyerekten. Peki bizim dünyamızı ve ahiretimizi inşa edecek olan Aziz Peygamber aleyhisselamın mirasını bizlere bırakan insanlara karşı yaklaşımımız nasıl olması lazım? Yaklaşımımız elbette ki saygı ve ihtiram <gülüyor> çerçevesinde olması gerekir. Bakın ben aziz seyirciler zihin dünyamızda biraz canlandırmak için sizlere bir e, örnek vermek istiyorum. Biz az önce dedik ki İmam Buhari Bağdatat'a kaç kere gitmişti? Sekiz. Zaten? Sekiz. Sekiz kere. Sekiz defa, Sekiz defa gitti diyoruz. Şimdi bir şey dikkatini çekeyim. Bakın. Buhara ile Bağdat arası kaç kilometre biliyor musunuz? 2500 kilometre. Bağdat'a 8 kere gitti dedik ya evet. Bağdat ile yani hiç başka bir yere gitmediğini farz ediyorum. Bağdat ile Buhara arası 2500 kilometre ya. Lütfen bunu bir zihin dünyamızda canlandıralım. Size yardımcı olmak için Türkiye'den bir örnek vereceğim. Edirne'den Hakkari Arası 1886 kilometre. Yani şöyle düşünün az seyirciler, Edirne'den bindin deveye veya ata çoğunlukla da yürüyeceksin hep çöl biliyorsunuz şeyler arasında trendi, otobüste şudur budur yok. 1886, Edirne'den Hakkari'ye gideceksin ama 2500 kilometreye tamamlamak için bir de geri gelmen lazım. 1886 biraz daha geriye. kaç kilometre kalıyor geriye senin? Bu arkadaşım matematikçi. Bak, Bu arkadaşımız bakkalda çalıştığı için 1886'dan 2500 çıkardığınız zaman kaç kalır? Eksi Tersi çıkar. E, 614 hocam. Doğru mu Abdülbaki? Hesaplamam lazım hocam. <gülüyor> Hakikaten 614. 614 mi? hocam. Evet hocam doğru. 1886'ya 14 ekleyince 1900 yapıyor. 2500'e 1900 arasında da 600 var. 600 artı 14, 614. Sen ileride niye <gülüyor> geldin ya? Peki sana bir soru. 28, 119, 320 ile 130 kaç yapar? Bilmiyorum. 28, yani. 119, 320 ile 130 30. 30 kaç yapar? Sayın seyirciler siz de düşünün evet. Şimdi 1886 kilometre yani insan şunu düşünüyor ya Aziz kardeşim Edine'den yola çıkacaksın Hakkari'ye gideceksin sadece Bağdat'tan bahsediyorum sonra o 2500'ü tamamlamak için biraz daha geri geleceksin hakikaten bu bir insanın fıtraten tahammül edebileceği akıl çerçevesinde yani böyle kabulde zorlanacağı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz kesinlikle doğrudur. Evet. Hocam peki burada ilim yolculuğunda yapmış olduğu hani fiziki yolculuk tabii ki bir belirli bir zorluklar yaşamış bahsettik o zamanın şartlarında böyle. Ama bir yandan da baktığımızda İmam Buhari malumunuz üzere yani çocuk yaşta annesini babası, babasını kaybetmiş. Pardon. Erkenden bunu kaybetmesi onun için farklı bir durum ve ilim yaşıyla hani erkenden de ilim öğrenmeye başlıyor. Orada o ilim yolculuğunun başlangıcından. E, vefatına kadar ki süreç içerisinde birçok zorluk yaşamış. Bunlardan biraz bahseder misiniz? İşte e, Yakup bizim İmam Buhari'yi sevmemizin nedenlerinden hepsini seviyoruz da yani esas olarak İmam buhari sevmemizin nedenlerinden bir tanesidir. Aziz kardeşim İmam Buhari duruşu olan, şahsiyeti olan ve bildiği doğruyu her türlü ortamda söyleyen bir insan. Yani eğilip bükülmeyen bir tabiatı var. Yani Kur'an ve sünnet kendisini nereye sevk ediyorsa o çizgide yürüyen ve asla insanlar beni alkışlasın, insanların gönlünde ben yer edineyim diyerek bu hususuna asla taviz vermeyen bir insandır İmam Buhari. İmam Buhari bizim sevmemizin sebeplerinden bir tanesi de budur. Benim şimdi senin bu sorun çerçevesinde vereceğim birkaç örnek, daha doğrusu İmam Buhari'nin hayatından aktaracağım kesitler, yani bu düşüncede olmamızın, İmam Buhari'yi çok sevmemizin ne kadar yerinde olduğunu bize anlatmak için yeterlidir. Aziz kardeşlerim ne dedik biz başta? İmam Buhari 40 yıl yolculuklara çıkmıştır dedik. Şimdi bu yolculuklardan bir tanesi Araplar sabur diyor. Bugünkü İran sınırları içerisinde kalan Nişapur diye bir şehre geliyor. Nişapur. Yani da Nişapur aslı budur ama Araplar aziz kardeşlerim bazı harfleri çıkaramadıkları için mesela P'yi B yaparlar. Bu şekilde harfleri çıkaramadıklarından dolayı. Şimdi neyse İmam Buhari tabi çok meşhur bir insan. Neyse buraya geliyor. Neyse buraya geldiğini insanlar duyunca şehrin dışına çıkıyorlar İmam Buhari'yi karşılıyorlar. büyük bir saygı ve ihtiram gösteriyorlar. Bu arada şehirde yaşayan Muhammed bin Yahya Ez Zuhli diye Ez Zuhli diye bir büyük hadis bilgini var. Şimdi bu ismi de bizim ismi de köşevimize zihnimizin bir tarafına kaydedelim Muhammed bin Yahya el-Zuhli Arapçası Zuhli arkadaşlar İmam Buhari şehre gelince tabi çok meşhur insanlar tarafından saygın olan yani o dönemde de İmam Buhari'nin şöhreti arkadaşlar her tarafa yayılmış onun geleceğini insanlar duyunca onu karşılamak için şehrin dışına çıkıyorlar bu Yahya de, Muhammed bin Yahya Zuhli'de, o da İmam Buhari'nin gelmesine memnun oluyor. Yani büyük bir insanın şehre gelmesine o da mutlu oluyor. Ancak, o muhit, o coğrafi arkadaşlar, o dönemi göz önüne getirelim, biz altın çağıdır dedik. O altın çağı oluşturan bazı etkenler var. Nedir? O fikri akımlar, fikri tartışmalarında çok yoğunluklu yaşanmış olduğu bir dönemdir o. Yani mürciye, müşebbiye, mutezile gibi mezheplerinde, en canlı, en dinamik oldukları dönemlerdir. Ve bu tartışmalar, bu mezhepler arası tartışmaların yaşandığı yerlerden bir tanesi de Nişapur yani Neysapur'dur. Şimdi İmam Buhari bu şehre gelince tabi İmam Buhari'nin bir yaklaşımı var. Müştehit bir insan olduğu için İmam Buhari'ye bu kelami tartışmalar bağlamında şöyle bir kabulü var kendisi. Diyor ki, bu Allah'ın kelamı yani ayetler bunlar, bunlar Ezelidir. Ama diyor ben bir insan olarak bunu okuduğum zaman diyor, bu artık ne olur? Kelamullah. Kelamullah'tır zaten. Ne olur? Beşeri olur. Beşeri olur diyor. Yani bu hadistir, yaratılmıştır diyor. Yani ben şimdi elhamdülillahi rabbil alemin dediğim zaman diyor İmam Buhari, benim ağzımdan çıkan bu elhamdülillahi rabbil alemin ifadesi, bu hadistir, ha, hadistir, bu ezeli değildir ama ayetin kendisi münezzel olan, Allah'ın inzal etmiş olduğu ayetin kendisi o yine Ezelidir, hadimdir diyor. Hadimdir. Bu mihne Ezelim. olaylarındaki ses, mesele değil şimdi, mi hocam? Ha? Duyduğumuz ses yani evet, bir şey Evet insanı çıkardı diyor ki insanın kendi eylemler ortaya koymuş olduğu şeyler bunlar ezeli değildir. Kur'an okuması da diyor bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir diyor. Bu mihne olaylarındaki meseleydi değil mi hocam? Muhtezilerin yaşatmış olduğu şeylerden bir tanesidir. Şimdi tabi İmam Zuhli az önce ismini vermiş oldu. Bu ismi yani, zihninizde tutmanızı istememiz sebebi odur. Tabi İmam Zuhli bu konuda aynı düşünmüyor. Şimdi İmam Zuhli'nin yaşamış olduğu Neysa burada da bir ağırlığı var. Yani Sünni gelinen şiirdeki imamı diyelim biz. Neysa burada Sünni geleneğin imamıdır. Muhammed bin Yahya Zuhli. Şimdi o ağızdan çıkan bu Kur'an okumanın da onun da hadis olmadığını söylüyor. Dolayısıyla aralarında bir fikri aykırılık söz konusu. Şimdi şehre gelince İmam Buhari tabi İmam Buhari'nin bu konudaki yaklaşımını biliyor esasında Züylü. İnsanlara diyor ki ona diyor bu konularla ilgili sorular sormayın diyor. Çünkü o da çok muteber bir insan olduğu için diyor. Şehre geldiği zaman ona sorular sorup bu tür cevapları aldığınız zaman biz de bu şekilde düşünmüyoruz. Yani bu sefer bir cepheleşme olabilir, şehirdeki sosyal barışık hayata bir darbe vurmuş olabiliriz diye düşünüyor. Yani bir e, karışıklık olmasın diye düşünüyor. Öyle bir güzel niyeti var. Şimdi tabii ki İmam Buhari'nin biz şahsiyetinden bahsettik. Dedik ki İmam Buhari öyle eğilip bükülen, kendisi susan, verilen soruya ben bir şey bilmiyorum, ama ortamı gözeteyim diyen bir insan Değil. Şimdi bir gün evde oturuyorlar, onu misafir eden insanların evinde otururlarken birkaç kişi geliyorlar, tappadak bu meseleyi soruyorlar. İmam Buhari'de inanmış olduğu cevabı verince şu andaki Müslümanların yaptığı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor sence? Kahvason. Tahkir mi? Fitne mi? Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi tartışma başlıyor, tartışma daha sonra Günümüz müslümanların özelliği olduğu üzere, neye dönüşüyor? Kavgaya. Kavgaya dönüşüyor. Tartışmayı kavgaya taşıyorlar. Ondan sonra ev sahipleri bu gelenleri dışarı çıkarıyor. İş, arkadaşları yaşanan olaylar şehri kuşatıyor. Şehri kuşatıyor. Tabi şehri kuşatınca, artık İmam Buhari için şehir yaşanmaz hale geliyor. Niye? Çünkü İmam Zuhli, o şehirde yerleşik olduğu için, oranın yerlisi olduğu için ve halkın çoğu da onu hoca olarak benimsedikleri için bu sefer bir... onu bir dışlama durumu söz konusu oluyor. Bunun üzerine, bunun üzerine Ahmet bin Selem'e diye bir bilgin İmam Buhari'yi ziyaret ediyor. Ahmet bin Selem'e diye bir bilgin İmam Buhari'yi ziyaret ediyor. Diyor ki bak sen tamam inandığını söyledin ama burası böyle, işte kavgaya sebep oldu bu olay. Daha olay büyüyecek, başka şeyler de peşinden gelebilir diyor. Keşke diyor bu meselelere dalmamış olsaydın diyor. İmam Buhari'nin ona vermiş olduğu bir cevap var. Ayet-i Kerime ile cevap veriyor. Bu ayet-i Kerime'yi de vaaz veren hocalarımız sohbetlerinin başında her zaman okurlar. Bismillah. Ve ufavvudu emri ilallah innallah'a basirun bil aibat. Bu ayet-i Kerime'yi okuyor. Ben diyor, işimi diyor, Allah'a havale ediyorum diyor. Allah diyor şüphe diyor insanların işlerindekileri biliyorlar. Benim niyetimi ne olduğunu Allahu Teala elbette ki biliyor diyor. Tabi bu arada başka şeyler de olmaya başlıyor. İmam Buhari ile İmam Züylü arasında bu tartışmalar sonucunda bir de bir hasetlik durumu da söz konusu. Yani bunu da bir ilmi gerçek olarak ifade etmemiz gerekir aziz kardeşlerim. İmam Buhari o ağır otoritesiyle şehirde kendisini kabul ettirmeye başlamasında oluşturduğu bir Züylü tarafından bir olumsuz tarafı da var. Bunların hepsi bir araya geldiği Zaman artık İmam Buhari'nin bu şehirde kalması mümkün hale gelmiyor. gelmiyor. Bunun üzerine madem öyle diyor İmam Buhari Ben diyor şehri Terk ediyorum diyor. Şimdi sen sordun değil mi İmam Buhari'nin Yakup? Soruyu sen mi Evet hocam. İmam Buhari'nin çekmiş olduğu sıkıntıları bahsediyorum bakın. Görüşlerinden duruşundan asla taviz vermemesi nedeniyle Neysa buradan Nişapur'dan yani ayrılmak durumunda Kalıyor. Kalınca Merv'e gideyim diyor. Merv şehrine gidiyor. Merv şehrine gidince aziz kardeşim orada Ahmet bin Seyyar diye bir bilginle karşılaşıyor. Ahmet bin Seyyar ona diyor ki ben de diyor seninle aynı düşüncelere sahibim. Tabii her yere düşünceleri yayılmış İmam Buhari'nin. Ben de seninle aynı düşüncelere sahibim ama diyor bu halkın anlamayacağı bu meseleleri milletin önünde konuşmasanız diyor İmam Buhari'ye. Bu esasında günümüzdeki Ülkemizdeki dini tartışmalar noktasında da Çok bize mantıklı. ışık tutacak olan bir yaklaşımdır. Ahmet bin Seyyar ne diyor? Ben de diyorum sizin aynı düşüncelere sahibim. Doğruyu söylüyorsunuz ama diyor keşke diyor bu meseleleri halkın önünde konuşmasanız. Esasında İmam Buhari'nin aziz kardeşlerim, İmam Buhari'nin ben bunları gideyim halkın önünde konuşayım. Bu halkul Kur'an meselesi, Allah sıfatları meselesi, ben bunlar kader kaza meseleleri. Bunlar böyle konuşayım diye bir derdi yok. Ama İmam Buhari sonuçta o evde yaşanan olayı söylüyorum. Veya diğer neyse buradaki olaylarda kendisine gelip sorular sorulduğu zaman İmam Buhari ne yapacak? Cevap verecek. Sus, susacak değil mi? Cevap verecek. Susacak hali yok. Ama günümüzdeki tartışmalardan farkı şu. Günümüzde insanlar ekranlara çıkmak suretiyle kendi istekleriyle insanların kaldıramayacağı, insanlara tahammül edemeyeceği temel ilmihal bilgisinden yoksun olan insanlarımızın, vatandaşımızın zihin dünyasını Karıştıracak Karıştıracak işler yapıyorlar. Dolayısıyla bu yapılan iş dine hizmet asla değildir. Evet Ben şahsen, Enbiya Yıldırım olarak benim şahsi yaklaşımım budur. Dolayısıyla bu yapılan tartışmalar asla dine hizmet olmamaktadır. Hocam günümüzdeki tartışmaların temel çıkış noktasında zaten kadim ulemanın sürekli zikrettiği gibi usul olmadan musul olmaz Kaidesi. prensibinin göz önünde bulundurulmaması kaynaklanıyor. Hani e, İslami ilimlerde belli bir tutarlılık var. Bu, bu tutarlılık göz ardı edildiğinde bazı yanlış e, düşüncelere yol açabiliyor diyebiliriz aslında. Ben tabii senin sözünün üzerine şunu ilave edeyim. Bir kere yaşamış olduğumuz ülkeyi, coğrafi şartları, ülkemizin sorunlarını, etrafımızdaki problemleri insanlarımızın en çok niye ihtiyacı olduğunu bir müslüman olarak, bir vatandaş olarak, bu ülkeyi seven bir kimse olarak düşünerek konuşmamız lazım. Ben şöyle bir söz söylüyorum her zaman. Likulli kavlin makam ve likulli ormanın çakal. Yani her sözün söylenecek olduğu yer var. Evet. Sen bir şey söylediğin zaman o sözü bir hakkıyla izah edebiliyor musun? girişi, gelişmesi sonucuyla o vatandaşa o bilgiyi güzel bir şekilde sunabiliyor musun? İki, bunu yapamıyorsun da o insanların daha çok akıllarının karışmasına, dinden soğumalarına mı sebebiyet veriyorsun? Bir Müslüman olarak benim bunu düşünmem lazım. Dolayısıyla bir insanda, özellikle din alanında konuşan insanda kesinlikle bir ümmet bilincinin olması gerekir. Ben konuşmalarımla bu insanlara, ümmete nasıl bir hizmet sunuyorum? Bunun hesabını mutlaka yapması gerekir kanaatindeyim bir aciz kul olarak. Şimdi senin soruna tabi mesele çok uzun Yakup şimdi Merve gidiyor dedik ya işte Ahmet bin Seyyar Hayır. ona bu şekilde nasihat ediyor bir müddet sonra orada da duramıyor. Çünkü İmam Buhari ile ilgili dedikodu şeyler arası gezintiye çıkıyor. Her yere yayılıyor. Bunun üzerine diyor ki bari diyor, kendi memleketim olan Buhari'ye gideyim diyor. Bu araya geliyor az kardeşim. Bu araya gelince tabi kendi memleketi olduğu için iyi de tanındığından dolayı buranın valisi Halid bin Ahmet Ez-Zuhli diye Halid bin Ahmet zuhli diye bir valisi var. Önceki Zuhli ile araştırdım. Önceki Zuhli ile Muhammed bin Yahya Ez-Zuhli ile bir akrabalığı var mı yok mu bunu tespit edemedim ama soyadları aynı. En azından şunu söyleme imkanımız var. Bu nispeti kullandıklarına göre aynı Aşiret'ten aynı kabileden geldiklerini söyleme imkanımız söz konusudur. Bunu söyleyebiliriz ama bir bilgiye dair olarak bunu söylemiyorum, bir şey tespit etmiş değilim. Şimdi aziz kardeşlerim, tabii Ahmet, e, Ahmet bin, ne dedik, Halid bin Ahmet Ezuli bununla da bir sınav oluyor İmam Buhari'nin. Yani bakın Neysa burada çileyi çekti. O 40 yıllık seyahatlerde çektiği çileler onlar ayrı. Neyse burada çileyi çekti. Merv de çileyi çekti. Geldi kendi memleketi Buhara'ya. Şimdi bu vali Halit bin Ahmet Ez-Zuhli geldiğini duyunca ona haber gönderiyor. Diyor ki: "Aziz kardeşlerim. Ya bir yanıma geldi, aziz kardeşlerim. Yanıma geldi. Şu Buhari sahini ondan sonra Tarihul Kebir diye bir kitabı var. Onu El Edebul Mufret diye başka ahlaki bir kitap var. İleride bundan bahsedeceğim. Bunları bana bir oku diyor. Yani ben de bir hadis talebeliği yapayım sana diyor. Yanıma gel ben bana bunları yapacağım. okut. İşte İmam Buhari'nin Yakup büyüktüğü burada ortaya çıkıyor. İmam Buhari ona diyor ki ilim kimsenin ayağına gitmez. İlim kimsenin ayağına gitmez. Eğer sen diyor bu kitapları okumak istiyorsan Halk ah, geldi dibine otur. Heh. Ama diyor istersen diyor benim diyor hadis nakletmemi de yasakla diyor. Sen hani buranın amilisin, idare etsen de istersen bunu yap ama ben bilgiyi senden saklamam. Şimdi Mustafa Akgül diye bir hocamız var İstanbul'da kulaklar çınlasın o bana diyor ki arada bir hadis metni oku diyor. Şimdi ben ona de İmam Buhar'ın okuduğu söylediği hadisi okuyorum. İmam Buhar diyor ki biz diyor ilmi kimseden saklamayız. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. "Men su ile an ilmin feketemuhu ulcme bilecamin minnarin yevmel kıyameti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki diyor İmam Buhari. Bize gelip ilim almak isterse baş göz üstüne. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki kim kendisine bir şey sorulur da bu soruyu gizler, cevabını vermezse kıyamet gününde onun ağzına ateşten bir gem vurulur. Ben bundan korkan bir insanım diyor İmam Buhari Hazretleri. Diyor ki ama sen diyor ilmin yanına gelmek istiyorsan hay hay gel biz sana yardımcı olalım diyor. Hocam benim de bir sorum olacaktı ama. Şimdi bitireyim şunu şu fası tamam. bitireyim. Çok önemli değildir senin soracağın zaten <gülüyor> evet. Şimdi <gülüyor> şimdi böyle yapınca burası çok ilginç Yakup bir müddet sonra haber gönderiyor vali diyor ki. Bahri diyor, bana özel ders vermiyorsun diyor. Millete açık. Yok yok diyor ki, Bahri çocuklarıma diyor, özel ders ver diyor. Hani bana özel bir şey yapmıyorsun diyor, bir kıyak yapmıyorsun. Bahri diyor, bizim çocuklara özel ders ver diyor. İmam Buhari diyor ki, kusura bakma diyor. Onlar da ayağıma geliyor. Ya nasıl bir duruş ya? <gülüyor> Aziz seyirciler, ben size ilk programlarda Said bir Müseyyebi anlatmıştım. Lütfen onu, o bölümü bulup seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi, İmam Buhari diyor ki, kusura bakma diyor. Ben diyor onu da yapamam diyor. Yani senin çocuklarına ben diyor ümmeti Muhammed için çırpınıyorum. 40 yıldır yollardayım. Bu kadar çile çekiyorum. Bak Nesha buradan da kovuldum tırnak içinde. Merv'den de kovuldum. Buraya sırf bunun için geldim. Bu ilim için çile çekmek için geldim. Sen rahat et diye çocuklar rahat etsin diye böyle bir şey ben diyor asla yapamam diyor. Vali bakıyor ki bu adam biraz farklı bir adam. Çocuklarını derse gönderiyor ama ne yapıyor biliyor musun? Şimdi burayı bu bizim program yaptığımız yeri, İmam Buhari'nin ders yaptığı yer kabul edelim. Çocuklar için özel bir böyle perdeyle ayırdığı bir bölüm yapıyor. Çünkü suikast vesaire onlar da düşündükleri için onlar özel bir bölüm yapıyor ama aynı mecliste İmam Buhari onun çocuklarına da ders vermiş oluyor. Peki İmam Buhari'nin çilesi bitti mi burada? İmam Buhari'nin çilesi aziz kardeşlerim burada bitmedi. Yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Yani yok yeni başlamıyor. Çile'nin sonu geliyor esasında. Ha. Çile'nin sonu geliyor. Şöyle. Şimdi yaşamış olduğu bu Buhara semti Ehli Rey dediğimiz Hanefi mezhebinin çok yoğunlukta olduğu bir coğrafyadır. Tabi İmam buharinde de kendi iştahatları var dedik ya. Kendi iştahatları var. Şimdi aziz kardeşlerim bazı iştahatları tabi o bölgenin bu yerleşik kabulleriyle uyuşmayınca Uyuşmayınca Ebu Hafs Es-Sagir diye bir bilgin var. Hanefilerin imamı kabul ediliyor. Bu babası Ebu Hafs el kebir de İmam Buhari'nin de hocası. Bak bu zatın babası İmam Buhari'nin hocası. O vefat ediyor, oğlu yerine geçiyor. Yani baş müderrisi oluyor diyelim bu arada. Şimdi bu Ebu Hafs Es-Sagir ile aralarında bu farklı iştihadlardan dolayı bir sürtüşme başlıyor. Sürtüşme söz konusu oluyor. Tabi. Vali ile de iyi bir başlangıç yapmadığı için, vali de iyi bir başlangıç yapmadığı için benim yine şöyle bir sözüm var. Abdülbaki sen hatırlarsın. Alimden olduğu yerden bir şey eksik olmazdı ama neydi? Tartışma. Şey... Kavga. Haset ve fesat <gülüyor> eksik. ve fesat. Alimden olduğu yerden haset ve fesat genellikle eksik olmaz. Şimdi tabii valiyle bir sürtüşme yaşıyor. Ondan sonra bu Ebu Hafs es ile de araları limon olunca çünkü İmam Buhari geldiği yerde otorite oluşturduğu için o diyen hoca biraz onun gölgesinde kalmaya başlayınca bir de farklı işraatları söz konusu olunca bu sefer ikisi bir araya gelmek suretiyle İmam Buhari'yi oradan da ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. Sürüyorlar. Bunun üzerine diyor ki gidelim doğup büyüdüğümüz Seberkant'a gidelim diyor İmam Buhari. Bu, Buhara değil mi hocam? Buhara eyaleti içerisinde. Şimdi Semerkant'a gidelim diyor. Arkadaşlar Semerkant'a giderken oraya 3.000 mesafede kaynakların verdiği bilgi Harteng denilen bir yer var. Hastalanıyor İmam Buhari. Hastalanıyor orada ruhunu teslim ediyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun. Semerkant'a gidemiyor. Şimdi aziz kardeşlerim tabi bugün kabri belli. Çok güzel bir e, Özbekistan'da aziz seyirciler çok güzel bir türbe yapıldı. Ziyareti de açıldı. Tabii oraya genellikle ziyarete gidenler bizim ülkemiz ile Malezya gibi ülkelerden gidiyor. Arap ülkelerinde böyle türbe ziyaretleri çok fazla yaygın değildir öyle söyleyeyim size. Orada bir enstitü gibi bir yer açıldı. İmam Buhari okumaları yapılıyor. İmam Hocam hatta... enstitüsü açıldı. Beni de bir davet ettiler ama biraz ders verdiye ama orada bir büyük bir mescid mescitten dolayı. Mescit evet. var. Mescidin adını da İmam Buhari Mescidi koymuş yanında. Evet çok tarihi bir yer. Tabi İmam Buhari'yi yaşatmak, hem kitaplarını okumak hem de ziyaret etmek suretiyle yani o imani bağımızı güçlendirebiliriz. Tabi biraz uzak bir mesafe belki biraz da yol uzun olduğu için masrafı Uza. da öğrenciler için zor olabilir. Evet. Evet. Aziz kardeşlerim olay bundan ibaret. Şimdi bir de şahsiyetinden bahsedeyim ben sizlere. Son 10 dakikamız kaldı. Ama biz tabi İmam Buhari'yi bitirmemiz mümkün değil. Bir sonraki programda devam edeceğiz İmam Buhari'ye. Az kardeşlerim, biraz da şahsiyetinden bahsedeyim. Yani İmam Buhari düşüncesi, tefekkürü zihin dünyamızda iyi olsun diye. İmam Buhari böyle zayıf ince yapılı bir insan olduğunu kaynaklarımız veriyor. Tabi insan 40 yıl böyle çöllerde şurada burada gezerse herhalde göbekli bir insan olmaz. Kanaatimce öyle bir e, durumu söz konusu. Ve dünyalık hiçbir şey önem veren bir insan değil, az yiyip içen bir insan. Ama babasına kalan o paraları biraz çalıştırma durumu söz konusu olmuş. Bizim kaynaklarda Yakup onun şahsiyetiyle ilgili, bak İmam buharın şahsiyetini daha iyi anlamamızı sağlayan bir örnek daha var. Hem dünyayı önem vermediğini hem de duruşu olduğunu gösteren bir misaldır bu. Az seyirciler, bir adamdan 25 bin dirhem alacağı var. Alacağı var, 25 bin lira. Adama haber iki ikide bir. Borcunu öde, borcunu öde. Tabi geçmiş gitmiş. Şimdi insanlarda şöyle bir özellik vardır hepinizin bildiği gibi. Şimdi adam borcu alır sizden. Ondan sonra siz böyle kibarlık yapabiliyorsanız, yapıyorsanız veya işte ne bileyim dişli bir insan değilsen onu uzattıkça uzatır. Hz. Peygamber aleyhisselam bu imata dediğimiz alacağı uzatmayı Hz. Peygamber aleyhisselam haram olarak bizlere tarif ediyor. Şimdi İmam Buhari Hazretleri buna birkaç kere haber gönderiyor. Ya senin borcun vadesi geçti. Şu parayı bir ödesen. Tabi tamam adam parayı ödemiyor. Bunun üzerine İmam Buhari'ye diyorlar ki alamıyorsun adamdan parayı. Bu idarecileri devreye sokalım. Sen alim bir insansın diyor. Arkadaşlar değerli siyacılar. burası çok önemli. Diyorlar ki ona bu idarecileri devreye sokalım. Vali'yi şunu bunu. Onlar adamın boğazını sıkıp o 25 bin diremini alırlar adamdan. İmam Buhari'nin verdiği cevap işte İmam Buhari'nin şahsiyeti bu. Diyor ki, ben diyor onları diyor devreye sokarak o alacağımı tahsil edersem diyor, yani onlar bana gelip kendi keyiflerine göre istedikleri şekilde benden fetva isterler. Görüyor musun? Diyor ki yani beni kullanmaya çalışırlar. Dinimi, imanımı, sahip olduğum bilgiyi kullanmaya çalışırlar diyor. Ben diyor kimseyi aracı maracı istemiyorum diyor. Fakat bu o böyle demesine rağmen ondan habersiz adama yine gidiyorlar. idareciler. Versene şu hocanın borcunu diyorlar. Adam bakıyor ki bu işten kaçış yok. Tabi bu arada İmam Buharı öğreniyor bunu. İmam buhar öğreniyor hocam. Yine İmam Buharı'nın büyüklüğünün bir işareti daha burada ortaya çıkıyor. Parası. Diyor ki borcunu 10 bin direme düşürdüm diyor. Aziz Seyirciler. Dünya malına değer vermediğini bence gösteriyor hocam. Heh. Diyor ki o 25 bin diremini diyor. Bu kadar uzattığına göre diyor herhalde vermek istiyor da veremiyor diyor. Ben de öyle dünya malına hemmiyet veren bir insan değilim diyor. O borcunu 25 bin diremden 10 bin direme indirdim diyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya nasıl bir insan tablosu çıkıyor. Ben o yüzden az kardeşlerim böyle iman buhar edendiği zaman insanlar bizi biraz abarttığımızı düşünüyor ama imal ettiğimiz şey şu. Biz kendi yaşantımızda İmam Buhari veya İmam müslim veya diğer hadis imamlarına veya diğer branşlardaki büyük imamların hayatlarını göz önüne getirdiğimiz zaman hakikaten kendimiz ile onlar arasındaki o büyük uçurumu hepimiz görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu gördüğümüz zaman da bütün hayatını İslam'a hibe etmiş. ha. Bak bütün hayatını İslam'a hibe etmiş, hediye etmiş olan bir insan için bizim besleyecek olduğumuz duygu nedir? Sevgi Aynen. ve muhabbettir, saygıdır. Dolayısıyla biz onları andığımız zaman elbette ki her zaman saygı ve ihtiramla anarız. Ama bu şu anlama hiçbir zaman gelmez. Yani biz onları kutsuyoruz. Onlar işte hatadan korunmuş insanlardır. Hiçbir kusurlar yoktur. Elbette ki bunu demiyoruz. Ama bizim yaptığımız şey her zaman şudur. Bir terazi ortaya koyalım. Bir terazi ortaya koyalım. Onun hasenatını, bir de kendimize göre yanlış gördüğümüz şeyleri diğer kefeye koyalım. Hangi tarafın ağır basacağını elbette ki o zaman çok açık bir şekilde görürüz. Bir de şu var. Bakın aziz arkadaşlar. Sana göre onlar yanlış. Bakın bu ayrıldı da göz önünde tutmamız lazım. Sen şimdi diyorsun ki İmam Buğan hayatını okuduğun zaman, kitabına baktığın zaman diyorsun ki şunlar şunlar yanlış sana göre mesela. Ama bu arkadaşlara sorduğumuz zaman Hasan'a sorduğum zaman, Hüseyin'le Ömer Faruk'a sorduğum zaman belki Ömer Faruk'un bana vereceği cevap vardır bunlarla ilgili, benim yanlış gördüğüm şeye o bana göre gayet doğrudur diyebilir ki diyor. Dolayısıyla biz asla gözümüzü kendimize göre o yanlış gördüğümüz, sıkıntılı gördüğümüz kefeye odaklamamamız lazım. Evet. Çünkü biz de sonuçta bir insanız. Ömer Faruk sen şunu diyebilir misin? Benim aklım İmam Buhari'den daha fazla çalışıyor. Diyebilir misin ya? Diyemem. Diyemezsin. Yani sen İslam ilimlere vukufiyetin İmam Buhari'den fazladır diyebilir misin? Diyemezsin. Ben sana eleştirme demiyorum. Edep dairesi içerisinde eleştiri ahlak. yapabilirsin saygı çerçevesinde. Ama kendi kanaatini mutlak hakikatmış gibi insanlara dayatma. Benim istemiş olduğum şey budur. Bize yakışan bakış açısı elbette ki bu olması gerekir. Hocam diğer bölümlerde yani diğer derslerimizde verdiğimiz masa örneği vardı ya. Masanın işte bu Hı. ...kötü olan tarafından hep baktıkları için hep yanlışı görüyorlar diye. Ee, yani İmam Bahri Hazretleri'nin de e, hep şeyini görmemiz gerekiyor. Yani hizmetlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. İflattan, tefritten uzak ümmeten vasaten olmak hocam. Vasatenin tefsirini bir yerde işte adülâ olarak yapıyorlar. Evet. Yani her şeyi yerli yerince koymak, her şeyin hakkını vermek. Bu cihetten yani ümmeten vasaten olmanın gerektirdiği bakış açısı bu. Ya ümmetin aziz kardeşim, 1442'deyiz az seyirciler, bu ümmet bir çizgi oluşturmuş, tamam mı? Bak, bu çizginin oluşmasında Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim yanında ikinci derecede etkili olan kitap, İmam Buhari'nin kitabıdır. Biz şimdi bu ümmete yeni bir çizgi mi açacağız ya? Yeni bir arka yol mu açacağız biz? Bu ümmeti felakete düşürmenin bir anlamı yok. Bu ümmet, o senin dediğin vasat çizgide yürüüşünü bugüne kadar getirmiştir. Ve bu çizgide yürümeye Allah'ın izniyle, lütfü keremiyle devam edecektir. Bize düşen de bu çizgiyi korumak, güçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermektir. Şunu söylenerek bu bölümü inşallah bitirmek istiyorum. i̇bn Huzeyme diye çok büyük bir bilgin var. Aziz seyirciler 311'dir hicri vefatı, kelam ve hadis alanında çok derinlikli olan bir bilgindir. O bütün İslam alimlerinin İmam Buhari'nin kitabına bakışını bir cümleyle özetlemiştir. Onu söyleyeceğim. Yani ümmet İmam Buhari'nin kitabına nasıl bakıyor, bu çileyi ortaya koymuş olan insanın emeğini Nasıl görüyorlar demiş olduğu söz şudur Aziz seyirciler Gök kubbenin altında Gök kubbenin altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini Muhammed bin İsmail el Buhari'den daha fazla bilen bir Allah'ın kulunu görmedim diyor Bir daha söylüyorum Gök kubbenin altında Muhammed bin İsmail el-Bukhari'den daha fazla Hazreti Peygamber aleyhisselamın hadislerini bilen bir Allah'ın kulunu görmedim, tanımıyorum diyor. Benim yaptığım araştırmanın sonucunda bu işin uzmanı bir numarası İmam Buhari'dir diyor. Ümmet bu şekilde gördüğüne, kabul ettiğine göre bize düşen de o büyük imamı rahmetle almaktır. O nasıl ki Allah'ın dinine, Peygamber aleyhisselamın hadislerine ve sünnetine hizmet ettiyse Rabbimden niyazım Bizim ve sizlerin de Allah'ın ve Resulünün ortaya bize bırakmış olduğu bu mirası ortaya koymuş olduğu bu değere sahip çıkarak güzel bir yaşam sürmemizdir. Rabbim bizi istikametten ayırmasın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.